Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz gelecek zamanın şartı. Gelecek zamanın şartı, gelecek zamana ait şartı bildirir. Acak eki üzerine şart ifadesi taşıyan ise getirilir. Örneğin Ne olmuşsa ne olacaksa bu süreç içinde olacaktır. Okula gideceksen bu kitabı kütüphaneye verebilir misin? Eğer bugün yaşadıklarınız yarın sizi ağlatacaksa, onlarla şimdiden hesaplaşın. Yarın çok geç olabilir. Yukarı çıkacaksanız yorulmamak için asansörü kullanabilirsiniz. Eğer pazara gelmeyeceksen bize de oyalama. Bugün yapılacak çok işimiz var. Şimdi yapacağımız konuşmayı gelecek zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Uğur ve Gülşen sinemaya gidiyor. Merhaba Gülşen, nasılsın? Merhaba Uğur, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Nereye gidiyorsun? Sinemaya gidiyordum. Geleceksen beraber gidelim. Evet, ben de gelmeyi isterim. İyi olurdu. Fakat annemden izin almam gerekiyor. Aslında senin yerine ben annenden izin aldım. Senin almana gerek kalmadı. Evden çıkınca sizin eve uğradım. Annene sinemaya gideceğimi, izin verirse seni de götürmek istediğimi söyledim. O da fazla geç kalmayacaksanız olur dedi. Ben de ona teşekkür edip buraya geldim. Çok iyi yapmışsın. Benim de canım sıkılıyordu. Bu yüzden dışarıya çıktım. Sana rastladığım iyi oldu. O zaman ne bekliyoruz? Hadi gidelim. Eğer bu seni memnun edecekse ben de sevinirim. Doğru söylüyorsun. Hadi gidelim. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki gelecek zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Sinemaya gidiyordum. Geleceksem beraber gidelim. Fazla geç kalmayacaksanız olur. Eğer bu seni memnun edecekse ben de sevinirim. Şimdi de okuyacağımız metni gelecek zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Hakan Bey ve ailesi piknikte. Bahar mevsiminin ilk günleri, tabiatın güzelliğiyle insanı adeta kendine doğru çeker. Uzun süren bir kış mevsiminden sonra doğa adeta yeniden hayat bulur. Yemyeşil ağaçlar, türlü türlü renkli çiçekler insanı büyüsüne kaptırır. Daldan dala konarak şarkı söyleyen kuşlar, çiçekten çiçeğe atlayarak oynaşan kelebekler, tabiatın en güzel yüzünü bize gösterir. Eğer insanın içi ferahlayıp ruhu huzura kavuşacaksa ancak böyle bir ortamda bunlar gerçekleşebilir. Böylesine güzel olan zamanların, tadını çıkarmaya çalışanların sayısı gitgide azalmaktadır. Hakan Bey, az sayıdaki bu insanlara örnek olarak gösterilebilir. Hakan Bey, Bahar'ın gelişiyle birlikte ailesini arabasına bindirip, piknik yapıp dinlenmek için kırlara, ormanlık alanlara giderdi. Komşularının oğlu Fatih'i çok severdi. Pikniğe gidecekleri bir gün Fatih yanlarına gelmişti. Hakan Bey, Fatih'i de pikniğe davet etti. Ona, ''Pikniğe gidiyoruz. Bizimle geleceksen arabaya bin de geç kalmadan yola çıkalım.'' dedi. Teklife sevinen Fatih, arabaya bindi ve hep beraber yola çıktılar. Kısa bir yolculuktan sonra piknik alanına varmışlardı. Araba durur durmaz herkes kendine göre bir eğlence bulmuştu. Kimi yemyeşil çimende top oynuyor, kimi ağaçlara bağlayıp kurduğu salıncakta mis kokulu ağaçların altında hayallere dalıp dinleniyor, kimi de rengarenk kelebeklerin ardından koşuşturuyordu. Öğle yemeği vakti geldiğinde anne yemekleri hazırlamış herkesi yemeğe bekliyordu. Ailenin en büyük çocuğu olan Mustafa henüz yemeğe gelmemişti. Fatih'le oyuna dalmıştı. Annesi ona ''Hadi oğlum gelecekseniz acele edin yoksa yemekler soğuyacak.'' dedi. Bunun üzerine çocuklar oyuna ara verip koşarak sofraya yetiştiler. Sofrada bir piknik yemeği için ne olması gerekiyorsa hemen hemen hepsi vardı. Çeşit çeşit yemekler, türlü türlü tatlılar, içecekler. Herkes karnını doyurduktan sonra ağaçların altında uzanıp dinlenmeye koyulmuştu. Çok geçmeden Mustafa Fatih'le dolaşmak için babasından izin istedi. Babası da eğer geç kalmayacaksanız olur dedi. Mustafa Fatih'i alıp ormanlık alanın aşağısındaki dereye indi. Bu zamanlarda dağdaki karların erimesiyle dere coşkun coşkun akmaktaydı. İki arkadaş uzun bir süre derede yüzen çeşitli büyüklükteki balıkları seyrettiler. Mustafa, Fatih'e, ''Eğer balık tutacaksan suya girmeye kalkışma, su çok tehlikeli.'' dedi. Fatih de bunu bildiği için suya girmekten korktuğunu söyledi. Çocuklar gezmekten yorulunca piknik alanına dönmeye karar verdiler. Fatih yorulduğu için çok yavaş yürüyordu. Mustafa da ona, eğer böyle yürümeye devam edecekse piknik alanına vaktinde dönemeyeceklerini söyleyince Fatih biraz daha hızlı yürümeye başladı. Biraz yol aldıktan sonra nihayet piknik alanına ulaşmışlardı. Herkes onları bekliyordu. Onlar da arabaya binince aile yola çıktı. Böylece güzel bir bahar gezisi sona ermek üzereydi. Herkes eve mutlu bir şekilde gitti. Eve vardıklarında herkesi şaşırtan bir durumla karşılaştılar. Fatih pikniğe gideceğini ailesine söylemeyi unutmuştu. Babası Fatih'e kızmış olmasına rağmen oğlunu görür görmez onu kolları arasına alıp uzun süre kucaklamıştı. Anne ve babası onun başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşünmüştü. Babası ona bir daha uzak bir yere gitmek isteyecekse bunu ailesine söylemesi gerektiğini hatırlattıktan sonra onu alıp evlerine gitmişti. Bu olay dışında güzel bir gün geçiren Hakan Bey ve ailesi de başka bir piknik gününü iple çekiyorlardı. Şimdi de metinde geçen gelecek zamanın şartının kullanımlarıyla ilgili cümleleri tekrar edelim. Eğer insanın içi ferahlayıp ruhu huzura kavuşacaksa ancak böyle bir ortamda bunlar gerçekleşebilir. Pikniğe gidiyoruz. Bizimle geleceksen arabaya bin de geç kalmadan yola çıkalım. Hadi oğlum. Gelecekseniz acele edin. Yoksa yemekler soğuyacak. Eğer geç kalmayacaksanız olur. Eğer balık tutacaksan suya girmeye kalkışma. Su çok tehlikeli. Mustafa da ona, eğer böyle yürümeye devam edecekse, piknik alanına vaktinde dönemeyeceklerini söyleyince, Fatih biraz daha hızlı yürümeye başladı. Babası ona bir daha uzak bir yere gitmek isteyecekse, bunu ailesine söylemesi gerektiğini hatırlattı. Bugünkü konumuz, gelecek zamanın şartı ekiydi.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 Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.